Tevcilul kitabı minallahil azizil <Sessizlik> hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitabın vahyolunu parça parça indirilmesi aziz ve hakim, mutlak galip, Tam hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. <Gülüyor> Biz sana kitabı, gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O halde sen de yalnız Allah'a ibadet et. Allah'a ibadet et.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 Nankörlük ve kafirliği huy edinenleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz. <Gülüyor> Allah evlat edinmek isteseydi yarattıklarından dilediğini seçerdi ama o bunu dilememiş evlat edinmemiştir. O bundan münezzehtir, yücedir, tek hakimdir. <gülüyor>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 وِنِئْمَ امَاتُكُمْ خُلِقْتُمْ مِنْ بَعْدِ خُلْقٍ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 اذيروا <تصفيق> edecek olursanız, bilin ki Allah, sizden müstahinidir. Hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama kullarının inkara satmalarına razı olmaz. Eğer şükrederseniz, bundan hoşnut olur. Hiçbir kimse, başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda hepinizin dönüşü, Rabbiniz olacak ve O da yaptıklarınızı size tek tek bildirecek,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 في امكان كان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 Düşünün. Böyle olanın durumu mu iyi, yoksa gece saatlerinde, ahiretten endişe edip, Rabbinin rahmetini umarak, kah secdede, kah kıyamda ibadet edenin durumu mu iyi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak aklı senin sahipleri, sağduyulu olanlar düşünüp ibret alır. O. Thank <laughs> you.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 ki bana din ve ibadetimi yalnız Allah'a haskilarak gönülden ona kulluk etmem emredildi. <Sessizlik> ve yine bana Allah'a teslim olan Müslümanların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 والذي göta ibadet etmekten kaçınıp gönülden Allah'a yönelenlere müjdeler var. Ellem <Sessizlik> inna de sözü dinleyip sonra da en güzelini tatbik eden kullarımı müjdeler İşte onlardır Allah'ın hidayetine mazhar olanlar ve işte onlardır aklı selim sahibi olanlar Efemen <gülüyor> aleyhi Akında azap hükmü kesinleşmiş kimseyi, ateşte olan kimseyi sen mi kurtaracaksın? Lakinin <gülüyor> mevine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 No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 أفمن شرح الله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 تَينُ حَدِيثِكِ سَما تَشَارِي بِذِمَمٍ فَما نَ يَرسُقُ سَيرُ مِن بُذُولُ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 onlara dünya zilletini tattırdı. Ahiret azabı elbette daha müthiştir. Bunu bir bilselerdi. وَلَقَدْ ضَرَضِنَا لِلنَّا فِي Gerçekten biz insanlar düşünüp akıllarını başlarına alsınlar diye bu Kur'an'da her türlüsünden temsiller getirdik. Penalıkların bütün nevilerinden sakınmaları ümidiyle, her türlü tenarkuz ve çelişkiden uzak, dost doğru ve Arapça bir Kur'an olarak indirdik. <gülüyor> Elhamdülillah Bel İşte şimdi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 hiç şüphe yok ki sen de öleceksin onlar da ölecekler <gülüyor> kadar büyük duruşmanın olacağı kıyamet gününde, Rabbinizin huzurunda birbirinizle davalaşacaksınız. Ve men min men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 işte her türlü fenalıktan korunanlar onlardır. La humme şa'u layında Rabbim La ite gezeul muhsini Rahirette, Rab'lerin ezdinde onlara istedikleri her şey vardır. İşte iyiliği huy edinenlerin mükafatı budur. <Gülüyor> Allah onların yaptıkları en kötü işi bile affeder ve yaptıkları makbul işlerin karşılığını en güzel şekilde verir. Aleyse <gülüyor> Allah'u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 Şöyle de, Allah bana kafidir. Güvenecek yer arayanlar da, yalnız ona dayanıp güvensinler. Kul <gülüyor> ya Hem de ki, ey halkım, siz elinizden gelen fenalığı yapın. Ama ben de işime devam edeceğim. Ben de işime devam edeceğim. Delil ve rezil eden azabın dünyada kime geleceğini, ahirette ise devamlı azabın kimin başına ineceğini yakında öğrenirsiniz. <Gülüyor>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 وَبَدَالَهُمْ مَا كَسَبُوا كَانُوا <يَسْتَهْزِؤُون> İşledikleri pis işler ortaya çıkar. Ve Allah'ın dini ve peygamberleriyle yaptıkları alayların cezası kendilerine her taraftan sarı verir. <gülüyor>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 kendilerinden önce gelip geçenler de böyle dediler ama kazandıkları servet mukadder akıbetlerini önlemede kendilerine hiç fayda etmedi. Vellezî <Sessizlik>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 Bize azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun, O'na itaat edin. Yoksa yardım göremezsiniz. <gülüyor> MİN KABİLİ EYN YETİYAKUMUL AZABU BAĞTETEN VE ENTÜM LA TESŞ'URUN Size azap farkına varmadığınız yerden ansızın gelip çatmadan önce Rabbiniz tarafından size gönderilen hükümlerin en güzeline tabi olun. اَنْ تَقُولَ مَحْسُوا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 Yahut, Allah bana hidayet verseydi, ben de Allah'a karşı gelmekten sakınanlardan olurdum. <gülüyor> Yahut azabı göreceği sıra, ah, elime bir fırsat geçse de iyilerden olsam. <Sessizlik>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 Kendisine karşı gelmekten sakınanları ise cehennemden kurtarıp muratlarına kavuşturur. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar asla üzülmezler de. <Sessizlik> Her şeyi yaratan Allah'tır. Her şey O'nun tasarruf ve yönetimindedir. Altyazı <gülüyor> M.K.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 Sendeki ey cahil topluluk böyleyken siz ne cesaretle benden Allah'tan başkasına ibadet etmemi istiyorsunuz <gülüyor>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 Thank <laughs> you.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 One for you, me.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 Herkese yaptığının karşılığı tam tamına ödenir. Zaten Allah onların yaptıklarını pek iyi bilmektedir. <Sessizlik>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 cehennemin kapılarından orada ebedi kalmak üzere girin. Allah'a karşı büyüklük taslayanların kalacakları yer ne fena bir yer denilir. <gülüyor>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 şöyle karşılık verirler. Hamdü senalar olsun o Allah ki sözünde durdu ve dilediğimiz yerinde oturacağımız şekilde bizi cennete yerleştirdi. Çalışanların mükafatları ne güzelmiş. <gülüyor> O buyu beyin bu bil Sen o gün melekleri de arşın etrafını çevrelemiş Rabb'lerine zikir, tenzih ve hamdeden vaziyette görürsün derken Aralarında adaletle hükmolunur ve hamdü senalar Rabbül alemin olan Allah'a mahsustur diye bitirilir.